Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim Allah şeytanın şerrinden bizleri korusun. Bu kitabı okumamızın amacı belki buraya kadar birçok meseleyi okuduk zikrettik ama illa şeytana ön plana çıkarma ondan korkma ondan ürkme değil. Şeytanın hile ve tuzaklarının öğrenilmesi Allah korkusunu artırdığı gibi onun o yoldan girilmesini de önler Allah bu şekilde hayra nail olanlardan bize eylesin Allah İbn-i rahmet etsin böyle bir eser hazırlayıp böyle bir eseri bizlere kazandırdığı ve günümüze kadar geldiği için Allah ona kabirde bir azak azık kılsın kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ahirette de razı oldu ve arşın gölgesinde gölgelenen o insanların arasına onu da katsın. Bizleri de ona arkadaş eylesin. Kardeşlerim şeytanın hile ve tuzaklarından belki de en büyüklerinden birisi putçuluk ve kabir fitnesidir. Bu öyle bir fitnedir ki Allah'ın kendileri hakkında hidayet dileyip merhamet buyurduğu kullarından başkaları bundan salim kalamazlar şeytanın bu husustaki fitnesi o kadar büyük olmuştur ki zamanla kabirlere ve kabirlere tapılır hale gelmiştir önce kabirdekilerin suret ve resimleri yapılmış sonra bu suretler gölges olan cisimler put ve heykeller haline getirilmiş daha sonra da bunlara Allah'a ibadet eder gibi ibadet edip tapınılmıştır. Bu büyük fitne ve hastalığın başlangıcı ilk Nuh'un, Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında görülmüştür. Onların bu durumdan bizlere haber vermek üzere bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Nuh Rabbim'e dönerek, Rabbim onlar bana karşı geldi. Malı ve çocuğu kendisinin ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan şımarık bir adamı uydular. Büyük tuzak kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı bırakmayın. Ne veddi, ne Suayı, ne yegusu, yevuku ve Neseri. Böylece onlar birçok kimseleri yoldan çıkardılar. Sen de o zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. Nuh suresi 21'den 24'e kadar i̇bn Cerir bize ulaşan habere göre bu haber Muhammed bin Kays'tan gelen bir senetle ulaşmıştır ayetlerde adları geçen Yevus, Yevuk Nesir, vet ve Su'a hayatları İslam üzere geçen salih kullardı ve kendilerine uyan bir takım cemaatleri vardı bunlar öldükleri zaman cemaatlerinden bazıları dedi ki bu çok sevdiğimiz zatların resimlerini yapsak onları hatırlamaya ve daha çok ibadette bulunmaya vesile olur. İşte kardeşlerim bu düşünceyle onların resimlerini yaptılar. Daha sonra gelenlere şeytan vesvese verdi ve sizden evvelkiler bunlara ibadet ederdi. Bunların hürmetine kendilerine yağmur verilirdi. Siz de makbullerden olmak istiyorsanız Bunlara yönelip tapın. İşte bu sonradakiler şeytanın vesvesesine kapılıp onlara tapılmaya başladılar. Böylece puta tapıcılık başlamış oldu. Aleyküm selam ve rahmetullah hoş geldiniz. Evet kardeşlerim İmam Bukhari'den gelen budur. Ayette geçen bu isimler Nuh kavminin tapındığı putlardır. Daha sonraları bunları Araplar da tapmıştır. Her birinin belli bir Arap kabilesinde belli yerleri vardır. Ve bunlar halde nakletmiştir. İşte bu kabir fitnesine kapılanların böylece iki fitneye birden kapıldıklarını görüyoruz kardeşlerim. Biri kabir fitnesi, diğeri de put fitnesi. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu iki büyük fitne de bunlardır. Şöyle Ümmü Seleme Habeşistan'dayken gördüğü bir kiliseyi hikaye ederek suretleri, heykelleri haber veriyor. Onun haberi üzerine bu kilisenin adı Maria'ydi. Aleyhisselatü Vesselam onu dinledikten sonra şöyle diyor. Onlar öyle insanlardır ki işlerinde salih bir kul veli bir zat vefat ettiği zaman onun kabri üzerine mescit mabet yaparlar. Sonra o heykelleri yapıp oraya yerleştirirler. Biliniz ki onlar Allah'ın indinde insanların en şerlileridir. Buhar kitabı salatta Müslüm kitabı mesacitte haber veriyor. Aleykümselam Aleykümselam Evet. Buhari ve Müslüm'de gelen rivayette Mari adındaki o kilisenin durumu Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme annemizden birlikte anlatılmış. İşte bu hadiste de görüldüğü gibi Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kabir fitnesi ile put fitnesini bir arada zikretmiş ve onların insanların en şerlileri olduğunu söylemiştir. Bugün hadi bakalım aynı şeyi yapanlar bir değil. Kendilerinin en hayırlı, en veli Allah'ın dostu olduklarını söylerler. İşte şeytan vesvesesini vererek vere sonunda arkadan gelen nesli ne hale getirmiş. Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Rabb'im rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin kabirlere doğru namaz kılmayın kabirlere göre kabirlerin üzerine oturmayın onları kireçlemeyin kabirler üzerine yazı yazmayın Kandiller asmayın kim bunları yaparsa lanet olsun demesine rağmen işte insanların durumu kabirlere karşı namaz kılma açıkça nehyedilmiş bazıları iddia edip derler ki kabirlere karşı namaz kılmanın nehyedilmesi kabirlerin necis olması sebebiyledir. Yani necasete karşı namaza durmayın gibi bir mana kastedilmiştir derler. Böyle bir iddia ortaya atarlar. Bununla ümmeti Muhammed'i kabir fitnesinden sakındırmak isteyen İslam müritlerinin irşat ve ikazları önlenilmek istemiştir. Bunlara bazı cevaplar verelim. Birincisi bu husustaki hadislerin hiçbirinde bu iddia sahiplerinin iddia ettikleri gibi yeni kabirler ile eski kabirler arasında herhangi bir fark yoktur. Üzerinde ittifak edilen hadislere baktığımızda Yahudi ve Hristiyanlara peygamberlerin kabirlerini mescit haline getirdikleri için lanet edilmiştir. Eğer yasaklama sebebi necaset olsaydı böyle denmezdi. Çünkü peygamberlerin kabirleri yeryüzünün en temiz yerleridir. Onların kabirleri hakkında necasetten söz edilemez. Toprak onların cesetlerini yiyemez. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve her peygamber öldüğü yere defne olunur ve toprak onun etini yiyemez demiştir. Evet. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yalnız kabirlerde namaz kılmayı değil, kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklamıştır yine ve vesselam efendimiz yeryüzünün her tarafı mescittir derken açıkça kabirleri ve hamamları bunun dışında tutmuş eğer mesele necaset meselesi olsaydı hamamlardan daha çok pis olan yerleri de zikrederdi evet özet olarak şirki şirkin sebeplerini ve vesilelerini iyi bilen ve aleyhissalatü vesselamın tebliğ ve talimlerindeki maksadını iyi anlayan bir kimse hiçbir şüphe ve tereddüte yer vermeden hükmeder ki aleyhissalatü vesselamın lanet etmesi kendi sigasıyla sakın yapmayın ben sizi bundan ediyorum buyurarak nehyetmiş olmasın. asla necaset meselesi ve sebebiyle değildir belki bu yasağa rağmen itaatsizlik edenlere bulaşacak olan şirk necaseti sebebiylendir. Ki bunu irtikab eden Allah ve Resulüne isyan etmiş, kendi arzusuna uyarak şirk yoluna sapmış olur. La ilahe illallah tevhidinin hakikatinde nasibi azalmış veya tamamen kesilmiş bulunur. ve Selam Efendimiz ise Müslümanların bu İslami manadaki tevhidden nasipleri kesilmesin, tevhid temeline şirk şaibeleri bulaşmasını istiyor. Müslümanlığın temeli bulunan tevhidin her nevi şirkten tecrid edilmesin, bütün İslami özelliği ve güzelliğiyle korunması hedefine yöneliyor. Buna aldırış etmeyenlere kızıp gadav ettiği için lanet süzün ağzını alıyor. Allah'ın yarattığı şeylerin Allah'ın yerine konulmasına şiddetle karşı çıkıyor her şeye rağmen şirkin sebep ve vesilelerine suluk eden kimseler ise ancak ona isyan ediyorlar onun lanet ederek yasakladığı şeyi irtikap ediyorlar. şeytanın şu hile ve tuzağına düşüyorlar şeytan onlara diyor ki bu yaptığınız evliya ve salih zatlara tazimdir siz bu tazim hususunda ne kadar ileri giderseniz o nispetle onların yakınlığına kemalet ve saadetini erersiniz. Onlar da şeytanın bu hileli ve zehirli sözüne vesveselerine aldanıp gidiyorlar. Alemlere rahmet ve ve vesselamın emir ve yasaklarına ise kulak asmıyorlar. Tutarsız ve geçersiz yorumlarla yine kendilerini aldatmış bulunuyorlar. Allah'ın izzet ve kudretine kasem olsun ki işte aynen bu kapıdan girerek şeytan puta tapanları aldattı ve kıyamete kadar da bu kapıdan girerek aldatıp sapıtmaya devam edecek Yüce Allah'ın hidayette kıldığı tevhid ehli ise Allah'ın veli ve salih kullarının kadri kıymetini hakkıyla tanımakta onların ahlak ve siretleriyle ahlaklanmak yoluna ...suluk etmektedirler. Onların da birer kul olduklarını biliyor... ...asla onlara... ...Allah'ın uluhiyetinden zerrece bir hisse vermiyor... ...onlara nasıl tazim ve itaatta bulunmak gerekiyorsa... ...öylece yani müslümanca... ...tazim ve itaatta bulunuyorlar. Şirk ehli olanlar ise... ...hem onlara hakkıyla itaat etmiyor hem kendilerine hakkıyla tazimde bulunmuş da olmuyorlar. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi bu konuda şöyle diyor. Bir mahlukun kabrini mescit haline getirecek derecede tazime tabi tutulmasını çok çirkin görür. Bunda hem bunu irtikap edenler için hem de gelecek nesiller için fitneler vardır diyor. Hadis'in nasihi ve mensuhu adlı kitabın müellifi El Esram kabir yanında namaz kılmanın şirke düşürdüğü için yasaklanmış olduğunu ve bunda Yahudi ve Hristiyanlara benzeyiş bulunduğunu kabul edenlerdendir. Nitekim adı geçen kitabında ilgili Ebu Said hadisini ve konuyla ilgili Zeyd bin Cübeyr hadisini zikreder ve kabristan'da namaz kılmanın mekruh oluşunun sebebi Ehli kitaba benzeyiştir çünkü onlar peygamberin ve din büyüklerinin kabirlerine birer tapınak edinmişlerdir demiştir.